Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selameti, güzellikleri, rızası, bizlerin, bizi dinleyen kardeşlerimizin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun diyerek başlayalım. Şimdi malum 12 Rebiyül Evvel Mevlid-i Nebi olarak kutlandı. Hatırlarsanız sıkça söylüyoruz bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyayı şereflendirmeleri 12 rebül evvel pazartesi hem ahireti şereflendirmeleri yani rihletleri ahirete göç etmeleri de yine 12 rebül evvel pazartesi. Medine-i Münevvere'ye hicret etmeleri de yine 12 rebül evvel pazartesi yani tam Hz. Halid Eba-i Yübel Ensari Efendimiz'e misafir oldukları o meşhur hadisenin olduğu gün Medine-i Münevvere'ye şu andaki Ravza-i Mutahharı'nın olduğu yere nüzul etmeleri, inmeleri, teşrif etmeleri yine 12 Rebih'ül evvel pazartesi. İşte bu sebeple güzel bir tevafuk da oluyor. Programımızda hem Mirac-ı Nebi'yi konuştuk geçen haftalarda Yine bu Mevlid coşkusuyla Efendim Kutlu doğum haftası olarak da Miladi tarihinde yaklaştığı şu günlerde Bunları konuştuk Hem de bugünkü dersimizde Sohbetimizde Siyeri Nebi'den Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetinde Medine'den gelen ilk Müslümanların hali Neden Medine'den Gelen ilk Müslümanlar diyoruz Medine'den Müslüman olarak mı geliyorlar Hayır. Ama Cenab-ı Hak nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendireceği günü takdiri ilahiyesiyle tespit ettiyse, nasıl rihlet edeceği günü de yine 12 Rebül Evvel'e bağladıysa ve nasıl yine hicretin Nebi'yi 12 Rebül Evvel'le kayıtlı kıldıysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Medine'den gelen ilk kişileri de yine Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, takdiri ilahiyesiyle, o güzel takdiriyle tecelli ettirdiği hiç şüphesiz. Bunu düşüncelere ve nazarlara vermek için bu tabiri kullanıyoruz. Medine'den gelen ilk Müslümanlar diyoruz. Medine'li ilk Müslümanlar değil. Çünkü adeta onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmek üzere Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle gelmiş ve artık hicretin o güzel kokuları efendim o hicretin müjdeleri hicretin güzellikleri ve böylece ümmeti Muhammed'e rahmet nebisi olacak olmuş olduğunu ilan edilecek o hicret davasının müjdeleriydi bu ilk gelen kişiler. Bu bahtlı bu şerefli başımızın tacı olan zatlar kimlerdi ve bunların hadisesi nasıl cereyan etti? Şimdi onu dinlemek üzere Yine sizin güzel okuyuşunuza müracaat edeceğiz. Sizi dinleyerek aralarda da yine sohbete vesile olacak sözler sarf ederek inşallah güzel bir program yapmaya gayret edeceğiz. Birisetin 11. senesi Haç mevsimiydi. Yine ilk defa dinleyenler olabilir. Biriset derken Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin peygamberliğini ilan etmesi peygamber olarak gönderildiğinin ilanı senelerine biz biiset biiset diyoruz. Gönderilişin, tebliğe memur oluşun manasına kullanılıyor. Demek ki biisetin 11. senesi denilince ne demek bu? Peygamberliğini ilan ettikten sonra insanlara 11 sene geçmiş ve 11. senesinde manasına geliyor. Evet. Mekke'ye yarımadanın muhtelif yerlerinden birçok Hacı namzedi gelmişti Niye hacı namzedi diyor Çünkü hakiki manada Hac yapmıyorlar Hakiki manada namaz tahrif edilmiş Hakiki manada infak zaten yok Tahrif edilmiş Araplar cömert insanlardır ama Zekat ve infak müessesesi de Ortadan kalkmış e Kabe var ortada ama Kabe'nin içi putlarla dolu Dışındakiler de Maalesef Hacın yani Cenabı Hakkın tamamiyle tevhidini isar etmek için bedenen, fiilen, malen yapılan bu büyük hadisenin içi de boşaltılmış bir halde, adı hac olarak kalmış ama Allah'ın emrettiği hacdan çok uzaklaşılmış. Haccın mevsimi var, hacın menzili var, hacın kâbesi var, fakat hacı yok. İşte o yüzden müellifte hacın namzetleri diyor. Hacı olmak için geldiler. Kendilerince ne yaptılar? kabe tavafa Tevaf'a geliyorlar. İşte ataları İbrahim Aleyhisselam'dan gördükleri birçok şeyi unutmuşlar. Adetler, örfler, bidatler birbirine karışmış vaziyette. Fakat neticede Yarımada'nın civarında bulunan birçok Arap kabilesi hac mevsiminde yine ne yapıyor? Zilhicce ayında ve Zilkade ayıda Hakeza öyle. E, ne yapıyor? E, i̇nsanlar Mekke'nin bulunduğu yere akın akın geliyorlar. Evet. Bunlar arasında Medine halkından da bazı kimseler vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz, haç mevsiminde adetleri olduğu üzere kabileler arasında dolaşıp onları İslam dinine davet ederken, Akabe mevki yakınında 6 kişiden ibaret olan bu Medine'li kafileye rast geldi. Onlara siz kimsiniz diye sordu. Hazreç kabilesindeniz diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz Yahudilerin komşu ve müttefiklerinden misiniz diye sordu. Evet dediler. Çünkü e, o zaman Medine'de, Yersirip'te e, ticaret yani hayat ticaretle yine e, çok verimli bir toprağı var Medine'nin. Mekke gibi değil çok güzel hurma bahçeleri var bağ bahçeleri var bostanları var Medine'nin hem ticaret için Mekke'ye yakınlığı münasebetiyle özel bir yeri var hem de Yahudiler orada çok orada Evs ve Hazreç kabileleri Yahudilerle beraber yaşamakta fakat senelerdir süren kan davalarından dolayı işin ticari kuvveti noktasından bakıldığında ticarete hükmetme ve orada ki mahsulün satılışı efendim kervanlara vesaireye yüklenerek hani şimdi ithalat ihracat falan diyoruz ya o gibi şeylerde pazara Yahudiler hakim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine diye söylendiğinde ki burada Yeslip diye de geçiyor kendilerine ait bir ticaret bir usul vesaire falan var fakat biz Hazreç kabilesindeniz denilince Yahudilerle müttefik olanlardan mı? Diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Onlar hakkında malumat sahibi olduğunu Ve oradaki Hani siyasi diyebilirsiniz, ticari diyebilirsiniz Duruma da mutlari olduğunu ifade etmiş oluyor Bununla Bunu niye söylüyorum? Günümüzün birçok modern pazarlamacılık, iletişim vesaire İşleriyle uğraşanlar bu sözlerin nerelere gittiğini hemen anlayacaklardır. Fakat bu kadarla iktifa ediyoruz. Evet. Bunun üzerine Efendimiz otursanız da sizinle biraz konuşsak olmaz mı dedi. Olur deyip oturdular. Nebi-i Muhterem Efendimiz onları Allah'ın varlık ve birliğine imana çağırdı. İbrahim suresinden bir bölüm tilavet buyurdu ve onları İslam dinine davet etti. Onlar Galip İbni Fir, peygamberimizin dokuzuncu dedesi, evladından bir peygamber gelecek diye kendi ihtiyarlarından işitirlermiş. Ayrıca Medine'de oturan Yahudilerle iki kardeşten türemiş Hazreç ve Ebs kabileleri arasında eskiden beri devam ede gelen bir husumet ve anlaşmazlık vardı. Kah barışırlar, kah bozuşurlardı. Yahudiler, Ehli kitap ve ilim sahibiydiler. Evs ve hazreçlilerse Allah'a şerip koşar, puta taparlardı. Ne zaman Yahudilerle araları açılsa Yahudiler onlara Beklenen peygamber gelmek üzeredir. Gelince biz ona tabi olacak, İrem ve Ad kavimleri gibi sizin kökünüzü kazıyacağız der dururlardı. Bu sefer Resul-i Kibriya Efendimiz onları İslam'a davet edince birbirlerine bakıştılar ve aralarında Vallahi bu bize Yahudilerin geleceğine haber verdikleri peygamber olsa gerek. Sakın Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler diye konuşarak hemen iman ettiler. Ve peygamber efendimizin huzurunda kelime-i şehadet getirdiler. Sonra da Resul-i Kibriya efendimize hitaben şöyle konuştular. Kavmimiz birbirine kin ve düşmanlık besledikleri gibi Başka bir kavimle de aralarında kötülük ve düşmanlık vardır. Umulur ki Allah onları da sayenizde bir araya toplar. Biz hemen dönüp onları da senin anlattıklarına davet edeceğiz. Eğer Allah onları bu din üzerinde bir araya getirir, birleştirirse, senden daha aziz ve şerefli bir kimse olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söze başlarken ki, ferasetine ve Cenab-ı Hakk'ın eee vahiy ile ilham ile teyidine, masar oluşuna dikkat çekmek icap eder ki Yahudilere yakın mısınız dedikten sonra buyurun oturun konuşalım diye söylüyor. Çünkü Yahudilerin kendi din adamları, kendi ilim adamları tarafından devamlı olarak peygamberin geleceğini müjdelediklerini de biliyor Peygamber Efendimiz. Yani hazır efendim bu mevzuya yani nereden çıktı bu iş demeyecek derecede e, hem toplumlarında gördüğümüz kadarıyla buradan edindiğimiz malumata göre toplumlarında ya biz kendi halkımızı nasıl birleştiririz derdinde olan insanlar hem de etraflarındaki gerek popüler kültür olsun gerek ilmi mevzular olsun bunlara bilgani olmayan insanlar aşina olan insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yine konuşma uslubuna hani bunlar işaret ettiğimiz şöyle aşağı yukarı 15 16 tane mevzu oldu. Yani bir pehlivanla konuşması farklı, bir sihirbazla konuşması farklı, kabile reisiyle konuşması farklı, köleyle konuşması daha değişik. Hepsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin her çeşit insana doğruluktan kaçmadan, kaypaklık göstermeden, hani uyanıklık değil Kaypaklık göstermeden. Fakat onun anlayacağı şekilde onu anlatmak. Siz buna empati deyin, diyalog kurmak deyin, efendim onun ruh halinden anlamak deyin, ne dersiniz deyin. Fakat neticede Resulullah Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın hidayeti üzere olmasına rağmen ve her an Cenab-ı Hakk'ın teyidine mazhar olmasına rağmen, beşeri özellikleri, akli ve örfi özellikleri hep Resulullah Efendimizin devreye soktuğunu Dikkatten kaçırmamamız icap ediyor. Eyvallah. Evet. Resulü Kibriya Efendimizin davetine icabet edip, İslamiyetle müşerref olan Medineli ilk altı zat şunlardı. Ebu Ümame Esat bin Zürare, Af bin Haris, Rafi bin Malik, Ukbe bin Amir, Cabir bin Abdullah bin Riyab. Bu altı zat, kabileleri tarafından hatır sayılır ve sevilir kimselerdi. Bu sebeple Medine'ye dönüp akrabalarına Peygamber Efendimiz'i anlatıp, onları İslam'a davet edince İslamiyet Medine içinde bir anda yankı yaptı. Evet sevilen insanlar, lider konumunda insanlar, e, sevilmek de ne kadar önemli. Mümin kardeşlerimize buradan duyurmak icap ediyor. Etrafınıza bir güzelliği yaymak istiyorsunuz ama, Kendiniz güzel olmazsanız Kendiniz merhametli olmazsanız Sevilen insan olmazsanız Anlattığınız dava Sevilecek bile olsa Maalesef muvaffak Olamazsınız Kendinizi kendi ahlakınızı Cemiyet içerisinde sevdirmeye de Mecbur Bütün min kardeşlerimiz bu halde Bulunmak mecburiyetinde Evet Allah ve Resulullah sadası şehrin ufuklarını sardı şehirde peygamberimiz ve İslam'ın anılmadığı ev hemen hemen kalmamış gibiydi. Tabi bu da bu da daha evvel söylediğimiz gibi Cenabı Hakk'ın takdiri. Çünkü Cenabı Hakk'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi e ileride harem olarak ilan edeceği. Harem hudutları içinde sayılabilecek bir belde orası. Yani ezelden seçilmiş. Nasıl Mekke ezelden seçilmiş bir belde. Medine de ezelden seçilmiş bir beldedir. Cenab-ı Hakk'ın nazarı vardır orada. Resulü için orasını müsait bir zemin olarak hazırlamış. Oraya Allah Resulü teşrif edecek. Kademini basacak. Kademiyle orayı şereflendirecek. Ve cesedi parkları da orada olacak. Cenab-ı Hak onu tayin ettiği için hani nasıl Cenab-ı Hak bir şeyi bir insana vereceği zaman bir hizmeti, bir işi, bir mesleği onu o işi, o mesleği kolay gösterir. Mizacına da uygun kılarmış. Medine-i Münevvere'de de Resulullah Efendimiz'in sözlerinin hemen inkişaf bulması, hemen rağbet bulması, şuyu bulması neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın o zemini zaten ezelde hazırlaması ne gösteriyor. Bu da dikkat edilecek bir noktadır. İler, ileride belki zikredemeyeceğiz. O yüzden şurada bir açalım. Evet. Nebilerin bir çoğu bulundukları berdede hemen hemen hepsi hicret etmiştir zaten hepsi hicret etmeyen yoktur. Geçici bir mühlet için ayrılmak bile olsa yani kavminin zorlamasıyla değil de birkaç kişinin e, tasallutundan da Cenab-ı Hakk'ı muhafaza etme bahanesiyle onu sebep göstererek ille bir hicret vardır. Fakat yine birçok e, Resulün ve Nebinin kavimlerinin helak olması hadisesi de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ayrı bir belde hicret ederek hem orayı nurlandırması hem de döndüğü zaman yine kendi şehrini nurlandırması hadisesi yaşanacaktır. Yani Cenab-ı Hak helak ederek bir kavmi orası Resul'e inanmayanların bir kısmını tamamıyla helak ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i orada kayyum kılmamıştır. Etrafındaki kendine inanan insanları zaten muhafaza etmiş, inanmayan insanları topluca helak etmemiştir Cenab-ı Hak, bulundukları berdeden o kavmi helak etmeden ayrı bir belde açarak Habibine, tekrar eski beldesine avdetini müyesser kılmıştır. Bu açıdan da baktığımızda Resulullah Efendimiz diğer nebilerden daha fazla hem kavmine, ve yine sadece onda bulunan özellikle alemlere rahmet olarak gönderildiği ortaya çıkmıştır. Eyvallah. Bu Resulullah Efendimiz için bir rahmettir. Şöyle bir izah daha yaparak hani e, örnek vermiş olayım. Cenabı ı Hak kendi dinine Allah ve resulün hizmetine tabi olunmadığı zaman hemencecik o kavmi helak edebileceğini ve yerine başka bir kavmi de ikame edebileceğini bunu yaparken de kendisi için bunun hiç zor olmayacağını beyan etmekte Kur'an-ı Kerim'inde. Buna rağmen Resulullah Efendimiz rahmet peygamberi olduğu için helak edip yerine başka bir kavim getirmeden hem başka bir beldede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun ziyadar olmasını temin etmiştir. Hem de tekrar döndüğü beldede yine o nuru nuruna la nur sırrına ilhak eylemiştir. Evet. Böylece Medine'ye İslam nurundan parıltılar götürme bahtiyarlığına bu altı zat ermişti. Medine'ye parıltıları ulaşan ebedi nur artık birdenbire burada parlayacak ve kısa bir zaman sonra şehri İslam devletinin merkezi haline getirecekti. Yine Cenab-ı Hakk'ın acayip sırlarından bir sırdır bu. Ve burada yine siyer okurken hep güncel mevzularla ilgilenip kadar şekilde izahlar yapıyoruz ya, ara vermeden evvel müsaadenizle onu da arz edeyim. Onunla beraber olduğu halde onu bilemeyen insanlar var. Fakat onunla görüşüp uzakta olduğu halde, onu görmeyen insanlar tarafından onu kabul var. O kelimesini bilhassa kullanıyorum. Neden? Biz ne kadar uzak olsak da, başkalarından da dinlesek, Resulullah Efendimiz'i göremedik diye üzülmeyelim. Bu hadise gösteriyor ki, eğer insanlar bu yolun mihnetsiz, külfetsiz, zahmetsiz, ücretsiz olduğunu düşünerek sadece ihlaslarını ortaya koyarlarsa, Habibullah Efendimiz'in nuru hemen kendini kuşatacak ve hidayet nuruna bürüneceklerdir. Göremedik, o asırda bulunamadık diye üzülmesinler. Zira ibret alsınlar ki tarihten kendisiyle beraber otur, konuştuğu halde, mucizelerine şahit olduğu halde, sihirbaz diyenler nerededir? Ama ondan uzak gibi olup, belli elçiler, belli kişiler vesilesiyle, onun varlığından haberdar olup, fersah fersah uzaklıkta, hiç görmeden iman edenler nerededir? Onu iyi düşünmek lazım. Tabii ki o mübarek zatın yakınidir onlar, göremeselerdi. İnşallah Cenab-ı Hak, kendi bulunduğumuz Medinelerde, ve medeniyetlerde onu görmediğimiz halde ona inananlardan olarak bizi haş meylesin ve az da olsa meylimizi muhabbete, muhabbetimizi aşka tahvil edilesin. Amin. Medine'de Peygamber Efendimizin nurunun e, ziyadar olması bahsi ilk bölümde. Evet, o cümleyle nihayet erdirmiştik. Birazsa çok sevilen, çok büyük bir tesiri olan Medine'de Esat bin Zürare radıyallahu anha dikkat çekmek isteriz bu 11. yılda vuku bulan akabe biyatı, e, da habercisi olan bu hadise 12. seneye e, taşıyacaktır başkaları da geleceklerdir Medine-i Münevvere'de bu hadise bilhassa hani şey vardır ya Yahudiler hep böyle sırtlarını efendim kendi sözlerini uydurma sözlerini de olsa e, vahyin şeyine dayanarak hep kendilerini bilmedikleri Allah'a ilişik gibi göstererek, beraber gibi göstererek diğer kavimler üzerine etki ve tesir yapmak istiyorlar. Kendileri inanmıyorlar. İnanmıyorlar ama burada işe yarıyor. Şöyle işe yarıyor. Onların hep böyle o Arap kavmini küçümsemek işte ahir zaman peygamberi gelecek biz ehli kitap olduğumuz için çünkü kendilerinden geleceği düşüncesi de var veya bir şekilde kendini teyit edeceği düşüncesi de var esasında kendini teyit ediyor gerçek Musa'ya inansalar Resulullah Efendimiz Hazreti Musa'yı teyit ediyor fakat neticede hep bu şekilde onları korkutmaları da işe yaramış oldu Cenabı ı Hakk'ın işte bir tezgahı bu Allah'ın oyunu hayırlıdır Allah Teala e, çok Hayrul Makilin diye ifade buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de o tezgah kuranların düzen kuranların hayırlısıdır mailinde hazır bir şekilde hele hele işte falancanın soyundan şu kabileden geleceğine kadar maluma sahip olduklarından Medine'de bu hemen makes buldu bu tebliğ. Yani olumlu tepkiler aldı diyorlar ya şimdi ne demekse makes buldu yerini buldu. İşte onunla beraber bir İsmet'in 12. senesine bu hadise taşınacaktır. Şimdi sizden dinleyelim onu. Bir setin 11. yılında Akabe mevkiinde İslamiyetle şereflenen altı Medineli bir sene sonra aynı yerde buluşacaklarına dair Resul-i Ekrem Efendimize söz vermişlerdi. İlk görüşmelerinin üzerinde bir sene geçip hac mevsimi gelince İçlerinde bir sene önce İslam'da şereflenmiş bulunan 6 kişinin de bulunduğu Medine'li 12 kişilik bir kafile Mekke'ye çıkıp geldi. Akabe denen küçük ve dar vadide bir gece vakti gizlice Resul-i buluşarak görüştüler. Bu görüşme sonunda da Allah'a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, Çocuklarını öldürmemek, kimseye iftira etmemek, hiçbir hayırlı işe karşı çıkmamak üzere Peygamber Efendimize biat ettiler. Şöyle bir bakıldığında bu yaptıklarına Allah'ın ihtiyacım var, insanların ihtiyacım var. İnsaf ile bir düşünmek lazım. Peygamberler ne anlatmışlar? Peygamberler ne istemişte insanlar düşman olmuştur. Bunu anlamak. Aklen de mümkün değildir. Hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek. Yani bunlar hepsi insanı beşeriyete alakadar eden. Neslini muhafaza, malını muhafaza, ırzını muhafaza, aklını muhafaza. Hayırlı işlere karşı çıkmamak. Bakar mısınız son maddeye? Hayırlı işlere karşı çıkmayın. Ben yapamıyorum. Yapana karşı çıkma. Hayırlı işe mani olma. Çünkü hayırlı bir iş başladığında hayırlı işin sahibi Allah'tır. Hayırlı işe mani olduğunda sen Allah'ın hasmı olursun. Hepsi bir şekilde birinci maddeye rücu eder. Yani Allah'a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak hükmüne hepsi bağlıdır bir şekilde. Malda başkasının malında gözün olmayacak. Neden? Takdiri ilahidir bu. Sen o hata razı olmadığın gibi fiilen de tecavüzde bulunursun. Allah'a şeydir bu. Allah'ın hukukuna riayetsizliktir. Bütün maddeler öyledir. Çocuğu öldürmemek. Nesini beğenmezsin sen çocuğu? Kız olmuş da erkek olmuş da falan da filan da. Hala daha kız çocuğuyla erkek çocuğunu ayıran, kız çocuğu olduğunda utanarak söyleyen insanlar var. Hala günümüzde, yani erkek çocuğu olmamak sanki şeymiş gibi. Erkek çocuğu olanlar da haşa tövbe estağfurullah. Niye kız çocuğu olmuyor diye düşünenler var. Bunların hepsi cahiliye adetlerini kokar. Allah'ın rızasına, taksimatına rıza göstermemekle alakalıdır. Neticede baktığında hepsi insanların şu sükunu, neslinin, ırzının, iffetinin, malının devamı için lazım olan şartlardır. Şu anlatılan maddelerin hiçbirinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne bir pay vardır zahiren, ne bir ücret vardır, ne bunları yap, yapacak insanlarda da bir külfet vardır. Hırsızlık yapmak daha külfet ister. Çocuğu öldürmek vicdani en büyük külfettir. Zina etmek büyük bir külfettir. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Hasbel beşer, hasbel kader. Bu şekilde isyan edenlerimiz de varsa Cenab-ı Hak şu günler yüzü hürmetine hepimiz başta biz de olmak üzere hepimiz Cenab-ı Hak affeylesin. Çünkü hepsinin farklı farklı şubeleri vardır. Allah bizleri afif kullarından eylesin inşallah. Bu şekilde peygamber efendimize ne yapıyorlar? Biat ediyorlar. Eyvallah. Evet. Bu biattan sonra peygamber efendimiz kendilerine hitaben şöyle konuştu. Sizden verdiği sözde duranın ücret ve mükafatını Allah tekeffül etmiş. Onlara cennet hazırlamıştır. Kim insanlık icabı bunlardan birisini işler de Ondan dolayı dünyada cezaya uğratılırsa bu ona kefaret olur. Kim de yine bunlardan insanlık haliyle birini irtikap eder de işlediği o şeyi Allah gizler açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır. Ya Rabbi settar olan, hafer olan Rabbimiz, Allah'ımız bizim yaptığımız hatalarımızı ne dünyada ne ahirette, ne başkasına ne bizim yüzümüze vurma açık etme. Sen settar, gaffar, cebbar, cebbar derken burada kullarını cezaya çarptıran cebbariyet değil. Nefsimizin bize galebe çalmasına mani olacak şekilde cebbar ismi şerifiyle, şeytanın bize tasallutuna mani olacak şekilde kahhar ve cebbar ismi şerifiyle muhafaza etmesi için bu duayda, Niyaz ediyoruz. Ya Rabbi sen lütfen ve keremen salihler yüzüsü hürmetine, nebiler, sıddıklar, şehitler yüzüsü hürmetine, şu günler yüzüsü hürmetine günahlarımızı affeyle. Amin. Mağfiret eyle, bizleri etrafımıza, yarın yemin mahşerde ümmet-i Muhammed'e ve bilhassa Hazreti Muhammed Mustafa'ya rezil olmaktan sen bizleri muhafaza eyle. Amin. Evet. Ayrıca bu Müslümanlar Resul-i Ekrem'le aralarında şu şekilde bir anlaşma da aklettiler. Gerek sıkıntı ve darlıkta ve gerekse refah ve sevinç halinde söz dinlemek ve itaat etmek başta gelir. Ve sen bizzat bizim üstümüzde bir tercihe sahip olacaksın. Ve senin hiçbir iyi hareketinde sana karşı itaatsizlik etmeyeceğiz. Evet. Her işimizde Hakem olacaksın, sen bizim üzerimize rüçhaniyetin vardır, biz senin sözünü dinlemek hususunda da sana söz veriyoruz. Bir darlık sıkıntı durumunda bizde olursa bizim sıkıntılarımız üzerinde senin bir söz hakkın olursa, söyleyeceğin bir şey olursa onu başta harc edeceğiz. Bu aynı zamanda zınmen şu demek, senin bizden yana bir talebin olursa da biz hazırız, senin sözünü dinleyeceğiz. Emrine amadeyiz, yani Türkçe'de kullandım, emrine amadeyiz. Evet rey hakkımız, söz hakkımız sana aittir. Diyerek ne yapıyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlattıklarının haricinde teslim olmanın, anlattıklarını kabul etmenin haricinde bir de tahsin şartını getiriyorlar. Evet sen anlattıklarını bizim başımız üzerine biz bunu kabul ettik fakat biz başka ne yapabiliriz? Yani Severek itaat ettik, mecbur değiliz. Mecburiyetten değil, sevdiğimizden itaat ettik. O sevgimizi nasıl gösteriyoruz? Bizden bir talebin olursa biz ona tabiyiz. Bir hususta sen bir söz söylersen biz o söze de tabiyiz diyerek daha Resulullah bana bu sözler hususunda uyacaksınız demeden onlar ne yapmışlar? Tahsin çartı. Ne güzel emrettin. Ne güzel bizlere bu sözleri buyurdun. Biz senin emrine her zaman amadeyiz şeklinde Resulullah Efendimiz'e muhabbetlerini arz etmişler. Daha doğrusu Resulullah Efendimiz'in kendilerine duyduğu muhabbeti izhar etmişlerdir. Eyvallah. Evet. İlk akabe biyatında bulunanların yapmayacaklarına dair söz verdikleri hususlar, huzurlu bir cemiyet hayatının temelini teşkil eden unsurlardır. Bu çirkin hareketlerin hakim olduğu cemiyetlerde elbette emniyet ve asayiş olamazdı. İnsanlığı huzur ve saadete kavuşturmak, ve cemiyet hayatını asayiş temeli üzerine oturtmak için gelen İslam, elbette bu hususları vazgeçilmez birer esas olarak kabul edecek ve bu hususta müntesiplerinden kesin söz alacaktı. Bu ilk akabebiyatında bulunan Medineli 12 Müslümansa şunlardı. Esat bin Zürare, Alf bin Haris, Muaz bin Haris, Rafi bin Malik, Zekvan bin Kays, Ubade bin Samit, Yezit bin Salebe, Abbas bin Ubade, Ukbe bin Amir, Uveyn bin Sayide, Ebul Heysem Malik bin Teyyihan. Medineli bu Müslümanlar görüşmelerden sonra yurtlarına geri döndüler. Orada kendi kabileleri arasında İslam'ın nurunu ve sesini duyurmaya ve yaymaya devam ettiler. Bir müddet sonra Medineli Müslümanlar Resulullah'tan kendilerine İslam adab ve erkanını öğretecek bir Kur'an muallimi göndermesini istediler. Resul-i Ekrem onların bu tekliflerini fıtraten oldukça nazik ve medeni, aynı zamanda güzel bir simaya sahip, Kureyş'in eşrafından genç sahabi olan Mus'ab bin Umeyr hazretlerini göndererek derhal yerine getirdi. Evet, Tabii heyecanı değil mi? Yani Medine-i Münevveri'nin e, biraz böyle siyere aşina olanlar Resulullah Efendimiz'in hayatını biraz böyle tetkik eden kardeşlerimiz bu Medine'nin efendim coşkulu hallerini e, hissetmeye başlıyorlar. Bunlar o güzelliklerin habercisi. Tala'l-Bedru aleyna dedirtecek günler geliyor. İnşallah. Allah Teala bizim de kararmış olan kalplerimize nuru Muhammedi'nin tulu etmesini nasip eylesin. Amin. Evet. Devam edelim istiyorsanız. Eyvallah. Evet. Esat bin Zürare Hazretleri Medine'li Müslümanların bir nevi önderliğini yapıyordu. Bu sebeple genç sahabi Kur'an muallimi Mus'ab bin Umeyr radiyallahu an Medine'ye gelince onun evinde kalmaya başladı. Artık bu ev Müslümanların buluşmaları için merkezi bir yer teşkil ediyordu. Bizzat Resul-i Kibriya'dan dersini almış bulunan Hazreti Mus'ab, zamanı ve şartları çok iyi değerlendirebilen, fırsatları çok güzel kullanabilen bir sahabiydi. Bütün gayret ve himmetini Medine'de İslam'ın yayılmasına hasretmişti. Kabirelerin hatırı sayılır kimseleriyle görüşüyor, konuşuyor, onlara, Kavlileyin İslamı anlatıyordu? Yani kavlileyin demek malum, leyin yumuşak, güzel latif söz manasına, latif manasına giriyor. Kavlileyin yumuşak, gönül alıcı konuşmaya kavlileyin deniyor ki, malum Musa Aleyhisselamla Harun Aleyhisselamı Firavuna gönderirken, Firavun gibi azılı haydut, bivedut. Eşkıyanın önde gideni Diye tabir edilecek e, Allah muhafaza Şirk sahnesinin Başrol oyuncularında Öyle söyleyeyim Allah bizi Şirk sahnelerinde oynamaktan Muhafaza eylesin Cenab-ı Hak bize razı olduğu rolleri Versin inşallah Amin. onları Layık ve çile canlandırmaya Gayret ederim. dünya hayatı bir sahneden ibaret. Cenab-ı Hak bizi iyi işlerde hayırlı işlerde Razı olduğu hallerde inşallah e, hizmet ettirsin ve kullansın ibadet tahtını mahkûm eylesin işte Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ı Firavun gibi bir azgına bir hayduta gönderirken bile Cenab-ı Hak ona kavlenleyinen yumuşak konuşun ya o zaten bir adamdır zaten hayduttur hayduta haydut gibi konuşmayın Azgın kaba saba olan adama kaba saba konuşmayın. Nezaketi siz edin. Nezaketle konuşun ki işi boğuntuya getirmesin. Hem de nezaketi sizden öğrensin. Hem de kibri daha fazla devreşip de o kibirli damarına direkt müdahale ederek hakkı kabul etmesine mani tarzda konuşmayın şeklinde beyan ediyor. İşte Resulullah Efendimizin sahabisi Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Onun ümmetinin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'da kabrileyin ile Medine'de hizmet gördü. Beni İsrail peygamberleri gibi onlar da Resulullah'tan aldıkları feyizle en güzel şekilde tebliğ metodunu, ilahi tebliğ metodunu ne yapmış oldular? Yerine getirmiş oldular. Evet. Medine'li Müslümanların Kur'an muallimi Hazreti Mus'ab bin Umeyr, Onların reisleri olan Esat bin Zürare radiyallahu anh'ın evinde kalıyor ve İslam'ı tebliğ ve yayma hizmetini buradan yürütüyordu. Bir de e, şunu da ilave edelim. Kavrileyin kerimesiyle Hazreti Musa ve Harun aleyhisselamın zamanını hatırlatmak ve onlar hakkındaki ayeti hatırlatmakla beraber şöyle bir tecelli de olmuştur. Orada malum dikkat buyurulursa Esat bin Zürare'nin evinden başlıyor tebliği hali. Cenab-ı Hak da Firavun zulmünü çok arttırdığı zaman evlerden irşat yapılması için Hz. Musa'ya emretmiştir. Yani evler edin içinde Allah'ın kıblesine yani tevhid inancına manevi efendim, birliğe tevhide sevk edebilecek bir ortamı bir zemini evler edinerek yap evlerden başla hitabı vardır. Yine Medine-i böyle bir sır tecelli etmiştir ki Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Es'ad bin Zulare radıyallahu anh'ın evinde En önce evden başlayarak Haneden başlayarak ne olmuştur? İslam'ın hidayetin neş olmasına, intişarına vesile olmuştur. Yani bunların hiçbirisi tesadüfi değildir. Hiçbirisi tesadüfi değildir. Burada ne hitaplar çıkar bize? Nasıl ruhumuza hitaplar bulabiliriz? 1- Resulullah Efendimiz'e karşı söz verdiğimiz şeyleri hayatımıza kayın kılarsak, bu hayatımıza kayın kıldığımız şeylerin de ilk önce bizim iyiliğimiz için olduğunu idrak edersek, daraldığımız sıkıntıya düştüğümüz zamanda Resulullah Efendimiz'in sözüne müracaat etmeyi kendimize miyar edinirsek, hemen Allah Resulü sizi tebliğ edebilecek nurlarını, vesilelerini size hasreder. Siz o size hasedilen elçileri, o güzellikleri kendi gönül hanenizde ve evlerinizde başlatırsanız, Allah sizin hanenizi, hem gönül hanenizi, hem evinizi Müslümanların kıblegahı, feyzin hidayetin intişarı olacak şekilde de evinizi o hale sokar manası da yine burada tespit edilmesi lazımdır. Çünkü her devirde, her nebide, her resulde, her tebliğde aynı metot üzere gidilmesi ve hep aynı şekilde tecelli etmesi bizleri ikaz etmeni, Ona göre hayatımıza bir yön vermemiz icap ediyor ki metot hep aynı. Anlatabiliyor muyum? Metot hep aynı. En önce kalp hanesinde sonra ev dediğimiz hanede başlayacak bu iş. Tatbikat da en önce kendi hayatımızda başlayacak. Bak o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elçi göndermekle kalmaz. Vesile göndermekle kalmaz. İleride okuyacağımız gibi gelir bizzat kendisi oturur. Sana mihman olur demektir bu. Anlayana bu kadar söz herhalde kafidir. Evet. Medine'de Musab bin Umeyr Hazretlerinin tebliğ vazifesini Nasıl yerine getirdiğine dair mevzuda idik. Evet ve bunun Şimdi diyorlar ya arka planı Falan diye o pek Güzel bir tabir değil ama Şöyle diyebiliriz Batıni özelliklerine bakarsak Cenab-ı Hakk'ın Zahiri sebepleri Zahiren gördüğümüz e, Sebepleri ardındaki Batıni özellikleri ve Hazırlanışına bakıldığında İbretamiz bir şekilde e, Cenab-ı Hakk'ın nurunun hidayetinin bizlere ulaşmasındaki takip edilen yolun ve usulün e, ipuçlarını görebiliriz dedik. Ve buradaki e, manevi özelliklere dikkat çekmeye çalıştık. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh daha evvel de ettiğimiz gibi iki Cihan Serberi Efendimizin Medine'li Müslümanlara muallimlik Hocalık şimdiki tabirle yapması için gönderdiği tevli vazifesine memur kıldığı bir zat-ı âli. Evet çalışmalar ve çalışmalardan ziyade yani çalışmalar deyince basitleştiriyor manayı. Allah yolunda say gayret bu safhada devam ediyor. Herhalde oradan yine bir açış yapalım isterseniz. Daha sonra da artık mevzuun gelişimine göre inşallah konuşuruz. Medine'de birçok kimse Müslüman olmuştu. Ama İslam'ın daha da hızlı intişarı için bazı maniler vardı. Evs kabilesinin reisi Sa'd bin Muaz'la yine reislerden bulunan Üseyyid bin Hudayr henüz Müslüman olmamışlardı. Onların bu durumu haliyle halka da tesir ediyordu. Sa'd bin Muaz, Es'ad bin Zürare hazretlerinin halasının oğluydu. Bir gün Mus'a bile Esat Hazretleri beni zafere ait bir evin bostanındaki merak kuyusunun başında oturmuş sohbet ediyorlardı. Etraflarında Müslümanlardan da birçok kimse vardı. Bu sırada elinde mızrağı olduğu halde Üseyyid bin Hudayr yanlarına çıka geldi. Hiddet ve şiddetle siz bize neye geldiniz? Bir takım aklı ermez ve zayıf kimselerin aldatıp azdırıyorsunuz. Hayatınızdan olmak istemiyorsanız derhal buradan ayrılın dedi. Hazreti Musab, hele biraz dur, otur, sözümüzü dinle, maksadımızı anla. Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen o zaman engel olursun diye gayet nazikçe mukabelede bulundu. Üseyd, doğru söyledin dedi ve mızrağını yere saplayarak yanlarına oturdu. Hazreti Musab, ona İslamiyet hakkında bir konuşma yaptı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Üseyyid kendisini tutamayarak bu ne kadar güzel, ne kadar iyi bir söz diye konuştu ve bu dine girmek için ne yapmalıyım diye sordu. Şimdi burada bir duralım. Allah'a iman bahsinde Cenab-ı Hak Amen billahi olarak bildiğimiz o altı maddelik imanın rükünlerini şartlarını beyan buyuruyor. Allah'a iman. Meleklerine iman, kitaplarına iman, nebilerine iman, öldükten sonra dirilmeye, dünyada ve ahirette de neticede Cenab-ı Hakk'ın bir kaderinin olduğuna iman eden kişiler mümin oluyor. Bu tariflerin haricinde Kur'an-ı Kerim'de ayrıca müminlerin, yani iman kalbinde iman olduğunun alameti, imanlı oluşlarının alameti olarak Kur'an-ı Kerim'de bazı özellikler zikrediliyor. Bunlardan bir tanesi de, Kur'an okunduğunda mümin kimselerin kalbinin ürpermesi, hani derler ya tüylerinin diken diken olması, kalplerinin bir anda coşkuyla çarpması, muhabbetle, ayrı bir halle, efendim, kalbinin çarpması ve imanlarının içlerinde bulunan, derunlarında bulunan, belki dile getirdikleri, belki henüz dile getirmedikleri, imanın da hep artışına vesile olması bahsi vardır. Yani Kur'an okunduğunda o müminlerin halini Cenab-ı Hak Sure-i Enfal'de böyle zikrediyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın, o cemiyeti düşünün, Musab bin Umeyr radıyallahu anh, o merak kuyusu denilen kuyunun etrafında ki söz de çok enteresan da tevafuk yani o şekilde kendisine meyledenleri adeta merak edenleri de bir şekilde çevreleyen bir hitap tarzıyla sohbet ediyor oraya elinde mızrakla şimdi motifi düşünün elinde mızrakla orayı dağıtmak üzere haşin ve hiddetli olarak gelen bir insan var ona kabir konuştuktan sonra Kur'an-ı Kerim okuması var. Şöyle sayfalara bakarsak gözümüzde canlanan. Ve hemen Kur'an-ı Kerim'i dinledikten sonra o kişinin ya bu ne kadar güzel söz demesi var. Heh. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i dinliyor. Kur'an-ı Kerim'in maalini okuyor da kalbinde hiçbir ürperme hissetmiyorsa, imanında bir artış olmuyorsa kalbi Kur'an'a karşı meyil hususunda Meyille, muhabbetle çarpmıyorsa O kişinin imanında Çok büyük bir eksiklik vardır Çok büyük bir eksiklik vardır Yani değil Kur'an-ı Kerim'i okunduğunda yüz ekşitmesi Sanki böyle acayip bir şey okunuyormuş gibi Ondan nefret etmesi Bahsini hiç karıştırmayın Hiçbir tesir olmuyorsa O kişi henüz Elinde mızrakla Kur'an meclisine giren bir müşrik kadar dahi kalp taşımıyor demektir. Çok önemli bir hadisedir. Ne demek? Kur'an-ı Kerim muhakkak surette bizim kalbimizi, halimizi etkileyen, orada geçen ayetlerin muhakkak bize hitap eden kısmının olduğunu düşünerek, bizde bir şeyler uyandırması icap ediyor. Bunu yaşamayan insanlar, hemen imanlarını, hemen dönüp, imanlarını ve itikatlarını Gözden geçirsinler. Benim dedem hafızdı. Ben filancı mensuptum. Ben bunları küçükken okumuştum. Üç kere hatmetmiştim. Şimdi bakmayın okumadığıma gibi laflara hiç girmesinler. Şu anda Kur'an-ı Kerim'i işittiklerinde muhabbet duymayan insanlar hemen dönüp imanlarındaki eksikliği araştırsınlar. Zerre kadar imanları olsa Kur'an-ı Kerim'e masar olduklarında o söze muhatap olduklarında Muhakkak surette kendinde bir değişiklik olması lazım. Evet. Mus'ab radiyallahu anh. He, affedersiniz. Bu arada çok uzattığımız için sözcü bahis e, belki unutulmuş olabilir. Bu ne kadar güzel söz. Ben ne yapabilirim? Yani sizin gibi olmak için bu inanç inancı yaşamak için, bu inançta olmak için ne yapabilirim? Bunun şartı nedir? Şekinde Mus'ab radıyallahu anh'a soruyor. Evet. Mus'ab radıyallahu anh ona İslam'ı anlattı. O da şehadet kelimesini getirerek İslamiyetle müşerref oldu. Sonra da ne yaptın diye sordu. Üseyyid şöyle konuştu. O iki adama söylenmesi gerekeni söyledim. Vallahi ben onlardan bir itaatsizlik ve inat görmedim. Saat bin Muaz... Vallahi sen de beni tatmin edici bir malumat getirmedin dedi ve doğruca Musab ile Esad'ın radiyallahu anh yanına vardı. Hiddetli hiddetli ey Esad eğer seninle aramızda akrabalık olmasa böyle kabilemiz içine soktuğunuz çirkin işlere sabır ve tahammül edemezdim diye tektir ve tehdit etti. Burada cümledeki düşüktükten de fark etmişsinizdir. Saat bir Muaz'a gidiyor daha sonra. Ee, Üseyd radıyallahu anh diyeceğiz artık Müslüman olduktan sonra onun o halini gören Sad bin Muaz da sen ne yaptın sana ne oldu gibi bir şey söylüyor yani orada herhalde bir cümle eksikliği olmuş bir paragraf veya bir cümle atlanmış bu e, Üseyd radıyallahu anh Efendimizin Musa radıyallahu anla görüşüp Müslüman olması tabi bir anda lider konumunda olan Sad bin Muaz'ı da etkiliyor ve ne yaptın sen yani nasıl bir şey bu ben hiçbir şey yapmadım yapılması gerekeni yaptım diyerek çok kısa ve net kesin bir şekilde cevap veriyor Sad bin Muaz'a yok diyor bu benim için cevap değil ben giderim bunun hesabını Mus'ab'la Mus'ab bin Umeyr Resulullah Efendimiz'in gönderdiği açıyla Es'ad bin Zürala'dan ben bunun hesabını sorarım diyerek bunun bu hadisenin bu gelişimin e, ...neticesini almak ve sorgulamak üzere bir çıkışta çıkıp geliyor. Ve ne diyor? Ey Esad, eğer seninle aramızda akrabalık olmasa... ...böyle kabilemiz içine soktuğunuz çirkin işlere sabır ve tahammül edemezdim... ...diye tekdir ve tehdit etti. Yani sen Üseyd'i de kendi safına çekmişsin. İyice böyle kabilemizde bizim kurduğumuz hiyerarşiye sanki ters düşebilecek... Farklı farklı böyle yeni yeni şeyler çıkartıyorsun. Akrabam olmasaydı sana neler yapardım ben de diyerek de şunu demek istiyor. Yani şansını fazla zorlama derler ya. Yani iyice artık sen bizim kendi oluşturduğumuz düzene de şey yapmaya başladın. Müdahale etmeye başladın. Bir Hüseyin'in kendi safınıza almanız ne demek? Diyerek bir şekilde de tekdir etmiş oluyor. Tehdit ediyor hatta. Evet. Musab radıyallahu an aynı şekilde ona da hele biraz durunuz, oturup dinleyiniz. Anlayınız da beğenirseniz kabul edersiniz, beğenmezseniz biz de size çirkin gördüğünüz işi tekliften vazgeçeriz diye nazikçe cevap verdi. Onun üzerine saat oturdu ve Hazreti Musab'ın sözlerini dinlemeye başladı. Hazreti Musab ona İslam dininin ne demek olduğunu anlattı. Ve Zuhruf suresinin baş kısımlarından okudu. Kur'an okunurken Sad'ın yüzü birdenbire değişiverdi. Simasında iman alametleri bir anda belirdi. Dinledikleri o ana kadar duymadığı bilmediği şeylerdi. Kur'an'ın eşsiz belagatı ve tatlı üslubu karşısında derhal siz bu dine girerken ne yapıyordunuz diye sordu. Mus'ab radiyallahu anh ona İslam dininin esas ve adabını anlattı. O da orada şahadet getirerek Müslüman oldu. Elhamdülillah. Evet. Sonra da kendi kavmi olan beni Abdül Eşhel cemaatinin yanına döndü. Onlara "Ey topluluk, beni nasıl biliyorsunuz?" diye sordu. "Sen bizim büyüğümüzsün, en üstünümüzsün." diye cevap verdiler. Bunun üzerine Sa'd Hazretleri Öyleyse siz de Allah Resulüne iman etmelisiniz dedi ve ilave etti. İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Allah Allah! Nasıl bir iman nuru ki Resulullah'ın bir kalpte uyandırdığı iman nuru nereye gitse hemen orayı ihya ediyor, tenvir ediyor menevver kılıyor ve bir anda... Bu davanın hasmı, bu nurun düşmanı gibi olan insanlar bu nura yaklaştıkça ve ev ki hasım olarak bile olsun yaklaştıkça nurlanarak, nurlanmış ve hidayet üzere olmuş şekliyle ayrılıyorlar. Her biri mükemmel şekilde de bu güzelliği tebliğ ediyor. Efendim din bir mecburiyetler malzumesi mi? Emir ve yasaklardan ibaret mi? Hayır değil. Şu, yap, şu yapılan hadise neyi gösteriyor? Muhabbetle dine giren insanlar, muhabbetle bu dinin neşine hizmet eden insanlardır. Hep bu dine hizmet eden insanlar, muhabbetle tabi olup, muhabbetle hizmet eden insanlar olmuşlardır. Muhabbet, bu dinin zeminidir. Bu dinin zeminidir. Evet. Bu söz üzerine, Beni Abdü'l-Eşhel aşireti içinde o gün iman etmedik hiç kimse kalmadı ya, Evet. Esat bin Zürare hazretleri de Mus'ab radiyallahu anhla birlikte evine döndü Artık Mus'ab hazretleri Medine'de İslam'ı tebliğ ve neşirde yalnız değildi Evs ve Hazreç kabilelerinin reisleri de yanında yer almışlardı Olanca gayretleriyle İslam'ın yayılmasına çalışıyorlardı Yine İslam'ı tebliğ ve neşir merkezi Es'ad bin Zürare hazretlerinin eviydi. Mus'ab ile Sa'd bin Muaz hazretleri el ele vererek burada insanları hak dine davetle meşgul oluyorlardı. Evet. Kısa zamanda İslamiyet Medine'de büyük bir inkişaf kaydetti. Öyle ki Evs ve Hazreç kabileleri içinde beni Ümeyye bin Zeyd'in hanesinden başka İslam ve Kur'an nuruyla aydınlanmayan ev kalmadı. Bir müddet sonra bu evde İslam'ın nuru parlamaya başladı. Bir müddet sonra bu evde de İslam'ın nuru parlamaya başladı. Cenab-ı inşallah İslam'ın ve iman nurunun nurunu bizlerde ziyade eylesin. Amin. Bakın bir samimiyetle ne olmuş oldu? Hemen iş rengini değiştirdi. Hemen haller iyi hale tahvil oldu. Ahsenül hale doğru dönüverdi hizmetin zerresi zahir olmaz hizmet yaparsınız gayret edersiniz bazen hiç mesafe almadığınızı düşünürsünüz halbuki bunun bir vakti merhunu vardır vakti merhun ne demek Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği bir süre için beklettiği bir vakit vardır o dolacak o dolacak nasıl ki bir şeyi rehin verirsiniz o verdiğiniz rehin olarak verdiğiniz şeyi Vakti geldiğinde alırsınız geriye ama belli bir müddet için öyle asılı kalır. İşte vakti merhum o. Yani dikkat edilirse Mekke'yi mükerremede o çileli yıllar olmasa o çileli yıllar olmasa belki bu kadar kolay bir Medine'de İslam'ın neşe olmayacaktı. Bu hizmetlerin Mekke'den taşıp da Medine'ye gitmesi hadisesidir. Hizmetin zerresi zahir olmaz. Bunu hiç bir zaman unutmayın. Defterlerinize, kitaplarınıza bir yere yazın. Allah için yapılan, riyasız yapılan, samimi duygularla yapılan zerre kadar bir hizmet dahi olsa ziyan olmaz. Şöyle bir misal daha vereyim. Hazreti Hacer validemiz İsmail aleyhisselamı o hiçbir kervanın gelip geçmediği, insanların bulunmadığı, hiçbir otun nebatatın bitmediği, suyun bulunmadığı yerde bıraktı. Susuzlukla karşı karşıyalar Ne yaptı Hazreti Hacer Validemiz? Safa ve Merve Tepesi arasında Bir o tarafa bir bu tarafa Acaba insanlar görür müyüz? Acaba bir kervan var mıdır? Birisi bize su getirir mi? Diyerek iki tepe arasında gitti geldi O gidiş gelişi esnasında, O arada veya tepenin ardında suyu bulmadı Ama o gidiş gelişi ne oldu? Ziyan da olmadı. Hazreti Allah İsmail Aleyhisselam'ın topuğundan Zemzem'i hem de öyle bir şekilde, öyle bir suyu bahşetti ki hala milyonlarca insan o Zemzem'den içer, yıkanırlar, sulanırlar, memleketlerine götürürler, her türlü şey yaparlar, pompalar binmeler daldılır. O su ziyan olmaz. Şunu demek istiyoruz. Ancak Allah'ın muttali olabileceği bazı sıkıntılı hallerde bile sadece yine Allah'ın bildiği niyetle gayret ederseniz Allah o hizmeti oradan zuhur ettirmese bile başka bir yerden zuhuruna siz muvaffak kılar ve erdirir neticeye. İşte bunun gibi boykot zamanıydı. Senetlü hüzündü, sıkıntı üzerine sıkıntıydı. Cenabı Hakk'ın adetidir. Sıkıntıya iki genişlik verir hem Mirac-ı Nebi ile Resulullah Efendimizin zatını iyice ferahlandırdı, mes'ud eyledi, saadetini onda ziyade eyledi, aşikar eyledi, hem de yapmak istediği tebliğ vazifesinde de yine bu sıkışıklık anından sonra öyle bir genişlik, ikinci bir öyle genişlik verdi ki, yapmak istediği tebliğde de Risaletini yaymak hususunu da Cenab-ı Hak, Mirac-ı zatına mahsustur, Medine-i de sıfatına ve hizmetine mahsustur. O şekilde iki tane genişlik ihsan eylemiş oldu. Evet, Medine-i Münevvere bahsi burada sırlansın. Şimdilik programı herhalde sürede akıyor. Eyvallah. Artık bitirmek durumundayız. İkinci akabe biatına inşallah devam edeceğiz. Bu arada okuduğumuz kitaplar hususunda merak edenlere elektronik postalarla Arzu edenlere cevaplarını göndermiştik Fakat bu programda bir defa daha hatırlatalım İlk başta tavsiye edeceğimiz kitap Asım Köksal Hoca Efendi'nin İslam Tarihi Kitabı 8 cilttir Fevkalade güzel bir İslam Tarihi eseridir Bunu edinmelerini Böyle bir kitabı kütüphanelerine koyduklarında Hiç üzülmesinler dede de olsalar, nine de olsalar torunlarına bırakabilecekleri derecede güzel bir çalışmadır. Çok sağlam bir eserdir. Tavsiye ederiz. Mevahibi Ledünniye İmam-ı Kastalane'nin bu eserini de yine edinsinler. Mevahibi Ledünniye Allah Teala'nın armağanı, ilahi armağan şeklinde de Abdülkadir Geylani Efendimizin kitabıyla karıştırılmasın bundan da yine okuyabilirler üçüncü bir kitap Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin yazmış olduğu kitap var Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. ayrıca yine sıkça okuduğumuz, metninden takip ettiğimiz bazen tenkit ettiğimiz, bazen takdir ettiğimiz ama neticede kendimizden gördüğümüz için, samimi gördüğümüz bir Müslüman abimiz olduğu için bu rahatlıkla konuştuğumuz Salih Suruç e, hoca efendinin e, kainatın efendisi peygamberimizin hayatı isimli iki cilt eserinde yine kütüphanelerinde bulundurabilirler. Bu eserler bulunması gereken eserlerdir. İnşallah biz peyderpey e, böyle e, sallallahu aleyhi ve sellem Efemizin hayatını anlatan e, eserleri sizlere nakledeceğiz. Kısası Enbiya Ahmet Cevdet Paşa bir de Altı Parmak Diye Meşhur Şehr-i Altı Parmağın Yazdığı e, Peygamberler Tarihi isimli Eseri de tavsiye ettiğimiz Kitaplar arasında yazabilirsiniz Cenab-ı Hak inşallah okuduklarımızı e, Tatbik etme Anlayabilme halini bizlere Bahşeylesin Amin. İmanımızı Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimize muhabbetimizi müzdad eylesin Amin. Resulullah Efendimiz'i Bizlerden sevdiklerimizden Hoşnudur razı eyleyip Ruhlarımızı Ruh-u Resulullah'a aşina eylesin ve yakîn eylesin. Allahumme salli ve salli ve barik ala esh ve es'adi. Nuri cemil enbiya ve murselin ve ala alihi ve melhûlillahirabbil alamin.